Belasıl, Cenab-ı Allah kıyamet buyuruyor, kul kıyamet unutmayacak. Yine Cenab-ı Allah zügyenilin hübü şevat buyuruyor. Bazı şeyler çekici kılındı dünyada. Bu çekici olan şeylere nefse hesabına değil de Cenab-ı gösterdiği istikamet üzere kullanabilmek. Cenab-ı yine Kur'anla ikaz ede. Anzolun biz Kur'anı anlayıp öğüt alması için kolaylaştırdık. O halde düşünelim ibret alan yok mu buyuruyor? Kur'an'ın kelimlerinde ibret alan yok mu buyuruyor? Bu kadar geçmiş kavimlerin havadisleri, istikbal havadisleri, kainattaki hikmet ve sırlar, bunların ifadeleri, ibret alan yok mu buyuruyor? asıl Kur'an kalpsiz okunursa, tefekkürsüz okunursa, satırlardan öteye geçmez. Lakin gönüllerle, kalplerle okunursa nice hikmet ve ibretler o ayetlerde temaşa edilir. İnsanın şerhi Kur'an'dır. Ondan sonra gelen ayet insanın bir zaafını bildiriyor Cenab-ı Hak. İnsan var ya buyuruyor. Rabbi kendisini imtihan edip ikramda bulundu ve bol nimet verdin. Rabbim bana ikram etti der. Allah niye bana bu ikramı yaptı diye düşünmez tefekkür etmez kendisi bir meziyet olduğunu zanneder bu şey bir gaflete takılır buyuruyor Cenab-ı demek ki bir insan nimet arttığı zaman onu düşünmüyor Allah bana bu nimeti niye verdi ve ben bu nimeti nerede harcayacağım sıhhat verdi ben bu sıhhatimi nerede harcayacağım mal verdi malımı nasıl kullanmayı bileceğim israftan kurtulacağım cimrilikten kurtulacağım nasıl bir muhteva içinde yaşayacağım ve nimetlerin bir lütuf olduğunu farkına varmak ve bunu Allah yolunda bir ahiret sermayesi olarak kullanabilmek. Eğer israf ederse kendi malı değil mi? El-mülkü lillah'ın. -Mül Cenab-ı İsra sözüne şeytanların arkadaşları da buyu. Şeytan da Rabbine çok nankördür buyuruyor. Demek israf edenler Rabbine karşı nankörlük yapmış oluyor. Cimriye için ne oluyor? Huteme buyur. Sarıcı bir ateşe düçar olacaktır, buluyor. Bellal Cenab-ı Hak kula verdiği her nimeti kulun düşünmesi lazım. Bir akıldan muhtel gördüğü zaman kendini düşünmesi lazım. Cenab-ı Hak da akıldan muhtel yapabilirdi. Bir aciz gördüğü zaman düşünmesi lazım. Bu aciz bana zimmetlidir demesi lazım. Bilhassa Cenab-ı Hak kulun merhametli olmasını istiyor. Allah'ın verdiği bu nimetleri Allah yolunda kullanması Merhamet bilmeyen insan en büyük hazineyi ve saadetlerin kapısını açan anahtarı kaybetmiş demektir. Onun için bir müminin Cenab-ı Hak çok merhamette, en çok Rahman ve Rahim esması geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de kul da merhametli olacak. Merhamet nedir? Kendisinin istediğine bütün Allah'ın mahlukatı için isteyecek. İşte asıl saadette bakıyor bir köle günlük nafakasını bile uzaktan gelen bir köpekle paylaşıyordu. Bu da Allah'ın bir yaratığıdır diyor. Ben de Allah'ın bir yaratayım diyor. Bunu da yaratan da aynı Allah beni yaratan aynı Allah. Bu hayvan da belki benim için yarattı bu yürüyordu. Ben göreceğim ibret alacağım. Belli asıl merhamet Müslümanın kalbine hiç sönmeyen bir ateş olmalı. Müslümanı gayrimüslimlerden ayıran vasıf ve onlardan daha fazla merhametli olmasıdır. İmansızlar ve kafirler ise merhamet onlarda yoktur. Bulunmaz. Belhasıl merhamet insanlığımızın alemde şahidi olan ve kalp yoluyla bizi Allah'a yaklaştıran ilahi bir cevherdir. İşte orucun bize verdiği ilk ders bu dersi, merhamet dersidir. Ondan sonra gelen ayette ise azaltırız buyuruyor. Kimini çoğaltırız, o sevinir buyuruyor. Fakat imtihan olarak. Kimini azaltırız buyuruyor, o da üzülür diyor. Belki de onun, Cenab-ı Hakk'ın azaltması onun için bir hayırdır. Öyle tefekkür edecek. Yani Cenab-ı Hak'tan razı olacak. Cenab-ı Hak beni benden daha çok seviyor. Esas hayat ahiret hayatıdır diyecek. Ondan sonra Cenab-ı Hak infaka, yetime, infaka malı çok seviyorsunuz buyuruluyor. Mirası obur gibi yiyorsunuz buyuruyor. Malı da ne çok seviyorsunuz buyuruyor. Ki Cenab-ı Hak malı bir emanet olarak verdi. Her şey emanet. Saat, emanet, güç, kuvvet, emanet, mal, emanet, evlat, emanet, hepsi emanet. Bu emanetleri dikkat edebilmek. Arkadan Cenab-ı Hak kıyamet havadislerini veriyor. Kıyametteki durumları biliriyor. İnsanın pişmanlığını bildiriyor. Keşke daha evvelden bir şeyler gönderseydi. O bir ahvahı bildiriyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra kurtulanları bildiriyor. O kurtulanlar da Allah ne nimetler verdi, hepsini Allah Allah'a adayanlar bütün nimetlere. İtminana ermiş nefis buyuruluyor. İtminan neyle olacak? İnsan neyle tatmin olacak? Cenab-ı Hakk'la tatmin, Cenab-ı Hakk'la huzur bulacak. Ondan sonra radiye buyuruluyor. De varlık verdi, vermedi, hastalık, saat vesaire Allah'tan razı olacak. Of, üf, niye böyle, niye oldu demeyecek. Külli irade karşısında. Cüzi irade bir yanlışlık varsa onu telafi etmeye gayret edecek, tövbeyle, istiğfarla. Allah da okuldan razı olacak ve cennete mi geri buyurulacak? Velhasıl bir cennet davetisi bildiriliyor. Cenab-ı Hak kalbi selim istiyor, rafine olmuş bir kalp istiyor. Kalbi münibüde şer ve hayır, o kalpte netleşmiş, daima hayra doğru gidiyor, şerden uzaklaşmış. Nefs-ül ne ayet-i surenin sonunda Allah ne imkan vermişse Allah bana bu imkanı niye verdi ben Allah'ın verdiği bu imkanı Allah yolunda sarf etmenin gayret etkili olacak. Cenab-ı cümlemize inşallah bu hâlet-i ruhi içinde bir ömür nasip isin, ihsan eylesin. Cenab-ı Dinimize, iman, vatanımıza, milletimize selam nasip eylesin. Şerlerden muhafaza eylesin. Bütün yavrularımız inşallah evlilik hayatlarını inşallah iki can saadetine nail eylemeye vesile eylesin inşallah.